اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Dememle, tevhide inandığımı ilan etmeliyim. Zira tevhid, âlemi yoktan var etmek, hali hazırda idare etmek, nizamını korumak, her şeyin faili olmak gibi rububiyet vasıflarını Allah Teala'ya tahsis etmektir. Bu inanmaya tevhid, inanana da muvahid denilmektedir. Ya şeyh filan, bana filana şifa ver,